Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Rusya'da tutuklu yargılanan Greenpeace eylemcilerine Türkiye'den büyük destek var. Kuzey Kutbu için Gazprom'un petrol platformunda eylem yaparken, 19 Eylül'de gözaltına alınan ve 15 yıla kadar hapisle yargılanan eylemciler için Rusya Başkonsolosluğu önünde yüze yakın kişi bir araya geldi. 5 Ekim Cumartesi günü tüm dünyada, 140 üzerinde kentte benzer protestolar gerçekleşti. Protestoların İstanbul ayağında Rusya Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık, aralarında Türkiye'den Gizem Akan'ın da bulunduğu eylemcilerin serbest bırakılmasını talep etti. Ellerinde mumlarla duran kalabalık, barışçıl protesto suç değildir ve hepimiz aynı gemideyiz. Gizem'e özgürlük yazılı pankartlar açtı. Aynı zamanda Mersin ve İzmir'de de protestolar gerçekleşti. Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Laetetia Libert konuyla ilgili olarak, Şunları söyledi. Şu an gözaltında bulunan eylemciler tüm dünyayı iklim değişikliğinin etkilerinden ve kontrolsüzce yapılan petrol aramalarından korumak için cesurca mücadele ediyordu. Şu an bu cesur arkadaşlarımızın yalnız olmadıklarını hissetmeleri çok önemli. Bugün milyonlarca insanın onların yanında olduğunu, serbest bırakılmaları için her şeyi yaptığımızı göstermek için buradayız. Barışçıl protesto suç değildir. Hiçbir suçu olmayan eylemcilerin şu an hapiste olması kabul edilemez. Kuzey Buz Denizi'ne delme yarışına giren şirketler de bu milyonlarca insanı görüp bizlerin korkutulamayacağını anlamalı dedi. 19 Eylül'de Rusya Sahil Güvenliği Kuzey Buz Denizi'nde Gazprom'un petrol arama çalışmalarını barışçıl bir şekilde protesto eden 28 Greenpeace eylemcisiyle serbest çalışan bir fotoğrafçı ve bir kameramanı hukuksuz bir şekilde gözaltına almıştı. Gözaltında bulunan 30 kişinin serbest bırakılması için bugüne dek tüm dünyadan 1 milyona aşkın insan Greenpeace.org Taksim Free Are Activists adresinden Rus büyükelçiliklerine eylemcilerin serbest bırakılması için taleplerini ileten mektuplar gönderdi. Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kominaydo yaşanan olayı 1985 yılında Greenpeace'in Rainbow Warrior gemisinin Fransız Gizli Servisi tarafından bombalanmasından beri grubun çevreyi koruma faaliyetlerine yöneltilen en büyük saldırı olarak nitelendirdi. İklim Değişikliği ve Koordinasyon Kurulu tarihe karıştı. Rezmih Gazete'nin 7 Ekim sayısında yayınlanan Başbakanlık Genelgesiyle Türkiye'de devletin iklim değişikliğiyle ilgili en önemli kurulu olan İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu tarih olmuş oldu. Genelgede İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu ile Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu'nun birleştirildiği ve İklim Değişikliği ve Hava Yönetim Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulduğu kararı yer alıyor. Genelgeye göre değişikliğin gerekçesi ise şöyle. İklim değişikliği ile ilgili mücadele ve hava emisyonları yönetimi konularının birbirleriyle ilişkili ve bütüncül olarak ele alınması gereken konular olması ve ulusal ölçekte ilgili kurum ve kuruluşların ortak olması nedeniyle anılan kurulların birleştirilerek İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu adıyla yeniden yapılandırılması uygun görülmüştür. 2011'de kurulan İDKK yani İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu'nun Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu ile birleştirilmesi hükümet politikalarında iklim değişikliğine verilen önemin giderek azaldığının ve iklim politikalarının sulandırılmasının bir belirtisi olarak kabul ediliyor. Kurul, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın başkanlığında diğer bakanlıkların, müsteşarlarının ve TOP, TÜSİAD ve MÜSİAD katılımından oluşuyor. Kurul'da herhangi bir üniversite ...ya da sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer almıyor. Bir süre önce Çevre ve Çevrecilik Bakanlığı'nın iklim değişikliği dairesi de şube düzeyine düşürülmüştü. Bu Türkiye'nin iklim değişikliğine vermediği önemi gösteren bir gelişme olarak değerlendiriliyor. HES'i protesto eden köylüye taşıron şirketin güvenlik görevlileri biber gazı ile saldırdı. Antalya, Isparta, Burdur, Dinizli Kaş platformunun bildirdiğine göre... Antalya'da Manavgat'a bağlı Ahmetler Kanyonu'nda kurulmak istenen HES'i protesto eden köylülere saldırıldı. Platformdan Hediye Gündüz, HES'i yapacak Seçenek Enerji adlı şirketin taşeron firması Tatoğulları'nın inşaat alanına özel güvenlikle geldiğini söyledi. Gündüz inşaat alanına doğru giderken özel güvenlik elemanlarının alana giden köylülere saldırdığını, haberlerini aldıklarını anlattı. Alana vardıklarında köylülerden aldıkları bilgilere göre özel güvenliğin silah ve biber gazı kullanarak saldırdığını iş makinesini köylülerin üzerine sürdüğünü belirtti kendisi. Köylülerin anlattıklarına göre biri kadın üç köylü saldırı sonucu yaralandı ve hastaneye götürüldü. Hediye Gündüz, 8 Ekim 12 itibariyle özel güvenlikle köylülerin alana karşı karşıya kaldıklarını, köylülerin araçların çekilmesini istediklerini söyledi. Platform, 8 Ekim salı sabahı köylülerle birlikte inşaat alanında oturma eylemi yapacağını ve çadır kuracaklarını duyurmuştu. Mardin'de düzenlenen 1. Dünya Sulama Forumu sona erdi. Değişen dünyada sulama ve drenaj, küresel gıda güvenliği sorunları ve fırsatları temasıyla 29 Eylül 5 Ekim tarihlerinde Mardin'de yapılan forumda 20 bildiri yayınlandı. Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu'na bağlı 110 ülkeden 61 temsilcinin katıldığı forumda politikacılar, uzmanlar, araştırma temsilcileri temsilcileriyle sivil toplum örgütü ve özel sektör temsilcileri dünya genelinde daha iyi sulama ve drenaj yöntemlerine, su kaynaklarının daha iyi yönetilmesine duyulan ihtiyacı masaya yatırdı. Bu çok önemli çünkü kuruyan göllerimizin temelinde yanlış sulama politikaları yatıyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulhan.